İnsanlar hepimize günaydın. olsun ısındığı modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Yoktay demirci ve elinde günün gazeteleri. Çok teşekkür ediyorum günaydın. Haşlamalarla taşlamalarla bir cuma sabahı daha yeniden beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dur bir daha başla ya aman <gülüyor> dur. Bilmiyorum ki böyle enerjik başlayacağını. Hiç hazırlıklı girmedik ki ya bir alkış konur bir şey konur. Tamam bir daha. Dur, dur, dur, dur. Ben Aynı böyle, şekilde girmeni istiyorum. Bu heyecanı ben karşılıksız bırakamayayım. <Gülüyor> 103.1 Radyo Türesi'niz modern sabahlar günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda Oktay Demirci. Karşıma olduğu gibi haşlamalarla, taşlamalarla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Ne yapıyorsun abi? Ne komik. Bütün de... Rumeli'ye <gülüyor> rezil olduk şimdi ya. Ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ilk defa dinliyorlar açtılar radyoyu sonuna kadar bu adamlar da kahkahaya efekti kullanıyormuş diye adımız çıkacak Vermeyecekler mi bir daha kahkahaya efekti kullanılır çorba yok diye yazı vardı girişte Hayır <gülüyor> ben, ben onu unuttum benim, benim bildiğim en iyi radyo çözümlemeleri çünkü Rumeli'de yapılır Doğru Yani kim nasıl hangi teknikte yayın yapıyor ne oluyor <gülüyor> Yapma yapmış <gülüyor> Ne yapayım espri yapıyorsun Allah Allah <gülüyor> Bu da sevgi dinleyiciler kavruk aramızda diye bu sabah. Ee, maalesef maalesef yine sancıları tuttuğu için iyice şımardı ya. Akaya 2000 disklerimi kaydı. Ne olduysa artık. <gülüyor> Öyle büyük bir şey de değil. Omurgasında bir bir iki sorun. Yani doktor ta ilgilendikçe evine kadar çağırdı. Hakikate evine kadar çağırması bir enteresan geldi. Onun nazıyla bu iyileşmez bak. Doktor Tacettin dedi zaten gitme ya gecede gitme yarın sabah da gitme yayına sen diye. Bence şey de oluyordur o. Çıban Doktor Tacettin böyle ağrı kesici iğneyle gitmiyordur sadece. Yandan tedavi setiyle gidiyormuş. Poğaça falan da götürüyor. fail iyileşir <gülüyor> mi? Kesin götürmüştür ben sana söyleyeyim. Tabii canım oho Fahir o iyi yere tezgah açtık diyordur. Hakikaten. Şu ha. Yerine babanın bir yolunu bulmalıyım diyordur. Doğru dikis. Dikis. dikis Şimdi... Ee, Haçlama taşlama dedik ama maalesef bugün bunu yapamayacağız. Çünkü çok güzel bir haberle başlıyoruz. Ee, da... Ege. Tamam. Son. Tamam abi. Şey yapmıyorum. Son. iki defa daha gelebilir miyim? Son. Ergenekon savcısı baloda. Ergenekon davasının savcıları. Aa bu sefer de şey gibi oldu. Flash TV'deki o. <gülüyor> ha -ha. <gülüyor> Türban açılımı ve zenciği olan arkadaş gibi. Onun dışında. Yani bambaşka numaraları da varmış adamın. En acı papaya şey kelime işaret. Kelime işaret. Papa benim de, benim dediğimi tekrar et falan diye anlamadım. Sen de öyle yapacaksan bir tipleme bir şey yap. Siyah mı oyacak? <gülüyor> tipleme kısmesi altında mı? Ha şey yapıştırsak <gülüyor> ne? Küçük kısmettin ya. Ay. I... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Galatasaray'da. Galatasaray kadın basketbol takımı. Ha doğru bir tebrik edinim bak. Hakikaten Avrupa şampiyonu oldu vallahi tebrik ederiz 82-61 uzatma sonucunda Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonluğu kupasında getirmiş Galatasaray ee, basketbol takımımız helal olsun. Milli maçların getirdiği rezengi getirdi mi acaba maçını merak ediyorum yani. Şu son iki yenildiğimiz maçta ki izlenmenin kat kat fazlası olması gerekiyordu. Heyecan dozu çok yüksek. Oyun da çok güzel olan bir maçtı yani. Sen izledin mi yoksa? Yoo. <gülüyor> Çünkü televizyon verdi mi, reyting getirdi mi falan filan derken izlediğin diye düşündüm ben. Ya ama ben senin futbol maçlarını da izlemeyen bir insan olarak basketbol maçını nasıl izleyeyim? Yalnız şampiyon <gülüyor> Lafsız olmasaydı olur. şampiyon olmasaydı da hani final maçıydı ya bu. Yani ikinci falan olsaydı yine arka sayfalarda bir yerde falan görülürdü değil mi bu ya? Hani önceden hiç konuşmadık biz mesela ama mesela Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bile konuştuktu. Ki senin ne kadar futbola ilgin olduğunu herkes biliyor. Yani doğru. <gülüyor> Son cümlelerin hep kulaklık değiştirme safhasına geldiğinde... ...ben e, büyük kısmına katılmak zorundayım şimdi. Neye itiraz edeceğimi bilmeliyim. Bu size. arada Paskalya Bayramı da bugün başlıyor. Başlasın. Onu da bir söyleyelim. Tebrik ederiz. Herkes birbirinin bayramını kutlasın. tabii bu bayramı kutlayanlar. Ondan sonra... Başka dur bakayım. Çok güzel haberlerimiz var bugün ya. First Lady'lerin savaşı diye haberler var mesela. Fransız First Lady'si Carla Bruni ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın eşi Michel arasındaki gizli Şimdi rekabet. Şimdi orada kusura bakmasın da Michel Hanım da yani biraz geri çekilmeyi bilmesi lazım. Tamam Barack Obama dünya lideri karizmasıyla falan dünyada fırtınalar kopardı. herkesi bir değişim olacağını inandırdı ama aynısını First Lady yapamadı. Olmadı yani. E daha yeni ama. ilk deniz... de alakası yok yani. İlk bu... deniz aşırı seyahatinde ya. Bruni'ye öyle mi ya? Bu Bruni zaten bu planla büyük ihtimalle Sarkozy'nin karşısına çıktı. Ama benim bir... böyle böyle projelerim var. Sen benim gölgemde kalacaksın. İyi tamam dedi. Yani ben zaten senin beline geliyorum. Gölgen dedi. Kalırım rahat rahat. Bildiğim kadarıyla ama Carla Bruni'nin Lady'lik tecrübesi e, öncesine dayanır. Mick Jagger'a dayanır. Eric Clapton'a dayanır. Başka bir iki isim daha var şu anda aklıma gelmeyen. Oralardan tecrübelendi de geldi diye biliyorum ben. Evet, o da var işte bak o da ne kadar etkili bir şey. Amerika... Yani bir anda e, birlikte olduğu erkeği rock yıldızlarının aynı seviyesine getiriyor. David Bowie ve Mick Jagger ile birlikte Sarkozy'yı de anabiliyoruz. Bu. Yani bu isimlerle beraber telaffuz edilebilmesi bir erkeğin çok önemli. Herhalde. Çok önemli. Herhalde. Michelle Obama da gitseydi bir 50. 50 Bey mesela bir <gülüyor> flört yaşasaydı. Ne güzel olur. Lütfen Ege ağzını topla biraz. Lütfen tövbe etmeni istiyorum. Ve ama yaşı tutuyor tabii. Bir de yaş farkı var. Bir de evli barklı kadın. Evli barklı kadın. Bruni de evli barklı kadın. Şu anda evli barklı kadın. Gerçi evlendi mi bu Mick falan evlenmedi değil mi? Evlenme canım. Dost hayatımı yaşadılar. Ev açmış niye? Paris'in ev arası caddesi olan Şanzelize'de. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan medyası okulmanın... Doğmuş obmanın... duraklarının dibiymiş ve... Güney cepheymiş. <gülüyor> <gülüyor> Kombi miymiş, merkezi miymiş? Merkeziymiş ama... Yenide yaktığın kadar öde sistemi varmış. Aa süper bir sistem. Fransa'da o... Fransa'da, Fransa'da o... Fransa'da çok oturmuş. Her yerde var o. Çok güzel ya. Fransa'ya zaten girdiğin anda... Pasaport kontrolünden geçiyorsun. Bir aidat ödüyorsun. Öyle bir aidat sistemi var. Orada. Durup dururken mi? Tabii. Yani işte 3 gün kalacaksan aylık aidatın onda birini ödüyorsun. Çok çirkin bir laf edebilir miyim? Serbest. <gülüyor> Ayak bastı parası mı? <gülüyor> Kol bastı parası. <gülüyor> Lafına hazırlanman gerekiyordu. Evet. Amerikan medyası biraz torpil geçmiş Şele olmayı. Ya uğraşmasınlar. 5 alanda geride bıraktı mı? şey değil imkanı yok. Bruni bütün ilginin Michelle üzerinde toplanacağını bildiği için G20 zirvesine gitmeme kararı aldı. Al bakalım. Michelle Obama da Türkiye'ye gelmedi. O zaman biz de Emine Erdoğan'dan veya Hayri Gül’den çekildiği için mi gelmediğini söyleyelim. Yani aynı Bunlar nasıl şey yapıyor? Bu Amerikan yandaş basını. Michelle Obama'ya nereden şey yapacağını <gülüyor> düşünmüşler yani. İki. Daha cesur. Carla Obama Bruni etek boylu ortalı. Carla Bruni ile G20 zirvesinde şey kalmaz diye konuşulan konulardan kimsenin haberi olmazdı isteseydi. Bence Sarkozy istemedi ya Carlebrun'un gelmesini ve ricacı oldu. Şöyle sen bir... gelmesen Berlusconi geliyor çünkü sen gelmesen ikimiz Haklı. için ve tüm dünya için çok iyi olur dedi. Ben sana söyleyeyim yani bir G20 zirvesini tamamen gölgede bırakacak tek hareketi var Brunello. Ney? Arabadan inerken frikik vermek. İtalyan başka bir şey konuşulmaz yani. Ama diplomaside öyle free veriliyor mu? Diplomaside verilmiyor diye biliyorum. Ama eski model olarak biliyordur bu işin inceliklerini. Öyle her şey görünecek hissi uyandırıp da hiçbir şey göstermeyen fotoğraflar var ya. Abi modelliğin canım, ilk dersi. Tamam da bir Carla Bruni'nin free verdiğini ve onun üzerine Berlusconi'nin bir yorum yaptığını düşünsene. Yorum yapmasın Siyaset konutsun. bu. Siyaset mi? <gülüyor> İki daha cesur Obama kraliçe Elizabeth dokunurken Carla Bruni reverans yapabilmişti. Bu yüzden Michelle Obama... Çirkin cesareti. <gülüyor> Ondan sonra Michelle Obama daha doğal demişler. Ondan sonra yeni bir... Bah, stil... Doğallık güzellik değil. Yeni bir stil getirdi demişler. Michelle'in kendi stili var. Carla ise Amerikan hala... Amerikan yandaş basını da kadar çok yavanmış ya. ya. Stil getirdi. Ya bırak canım işte. Yani ikisini yan yana koy. Stil limit ile... Kraliçeye dokundu dokunmadı falan diye bir şey yok ortada. Kim güzel kim alınmadı dersen böyle iki fotoğrafı yan yana koyacaksın. Hakikaten değil yandaş medya galiba. Birlikteyken Michel son derece rahat davranırken Carla kendisini sıkarak sopa gibi dik durmaya çalıştı demiş. Belki İngilizcesi zayıf. Ya kendisini sıktı kadın öyle dik. Evet dik hakikaten. Dik. Kadın dik ne yapsınlar? Yani löp löp löp löp, löp. şey yapmıyor. Hamur işinde abanmamış. Yani şimdi evli baktı kadınlar hakkında böyle konuşmak da doğru değil tabi de basın yandaş basın <gülüyor> bunu bu noktaya getirdiyse ne yapalım artık? Geçiyoruz çok haberimiz var. Şimdi e, Gürcistan da karıştı. Gürcistan Devlet Başkanı yani Saakabşi Viliği biliyorsun. Saak kravatını arkadaşım. yiyen adam olarak biliyoruz kendisini. Valla kravatını yese yine iyi. Hollywood yıldızlarının masözü Dorotis Stein'i özel uçağıyla Almanya'dan Gürcistan'a getirince... Millet sokaklara dökülmüş. Ya milletin daha öncesinden sokaklara dökülmesi gerekmiyor muydu ya? Bizi savaştırdın durup dururken sonra kravatını yiyerek savaştan sıyrıldın diye. Hadi savaştık kravatını yiyiyorsun diye <gülüyor> dökülmesi lazım. Tiflis'te istifa et mitingleri düzenleniyormuş. Sağ Kaşveri'nin de bu şeyle bu hanımefendiyle fotoğrafı var. Doktor Dot. Doktor Dot mu? Lakaplı Doktor Dotcom olmaz mı? Seksi, <gülüyor> Mas seksi masöz blogunda Aa blogunda demiş ki Sayın Başkan enseniz çok sert dedim bana çünkü Rusya üstüne oturuyor cevabını verdi demiş. Bir de pis herif şey yapıyor ya. Espriler, <gülüyor> diplomatik espri yapıyor masoze. Yalan adammış. <gülüyor> Dinleniyor falan diye mi düşünüyor acaba? Ne? O dedi? zaman reklamlarla coşalım. Aa, dur olur mu bir daha ne reklamı ya? Ne reklamı istemiyorsa al. <gülüyor> tamam tamam reklam bir. Günaydın. Günay ay aydın Günay ay ay aydın Anladık Herkes konusunda yapıyorsun bunu Ne diyorsun ya oh, Sen hesaplaşma saati miymiş abi hmm. Şaka olsun yani Kendi kendine Şaka <gülüyor> olsun yani Hayır Sana söyleyeceklerimi hazırlıyorum. Şaka olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şaka şaka şaka Şaka değil We're still efendim sana bir soru sormak istiyorum ama Dürüst açık yüreklilikle cevap vermeni istiyorum Soruyu almadan Tahmin hakkımı kullanabilir miyim Kullan cevaptan Kullan bakayım Hacivat mı hmm, Ben de şimdi soru Aklındaki soruyu tahmin etmeye çalışıyorum İki şıklı geçiyor. bir soru mu İki şıklı bir soru Hacivat o zaman kesin Bakayım soruyu sorayım bakalım Acaba doğru mu cevap Tamam. Ali'nin eğitimi için yeterli para ayırdığını düşünüyor musun Karagözüm mı? gibi mi diyorsun? Değil. Ali'nin eğitimi için yeterli para ayırdığını düşünüyor musun? Karagözüm. De? Ali'nin eğitimi için yeterli para ayırdığını düşünüyor musun Karagözüm? Hacı'yı bak. Mesela bak cevabın doğru oldu. Ama bu soruya cevap olmadı ki bu. Hayır ben soruyu duyduğumda o sırada pencereden sarkıyormuşum. He. Sen arkadan gelmişsin, ben seni duymamışım. Bir dönüm hacı hacivat. Sen burada ne arıyorsun diyoruz. Böyle bir baktım sana. İşte bu soruya cevap olmadı demiştim daha önce Arcan. Olmuştur bence. Bir kısmı olmuştur. En güzel cevap olmuştur. Şimdi soruma cevap istiyorum. Yani ne eğitim alacağını bilmiyoruz ki kızın. Yarın öbür gün nice eğitim almaya kalkarsa evde ne bir kılıç, ne bir yıldız, ne bir duman geçidi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok demiş. Yani benim giyecek o kadar. Varsa yoksa. Merkezi sistem mi? Kombi mi? <gülüyor> Kaçıncı kat? Güney cephe. Nerede? Güney cephemi Varsa yoksa bunlarla uğraş. Doğru. Gayri meşgul, gayri meşgul, gayri meşgul. E işte Ali'nin devrisi Suriye şimdiden milyon dolarlar yatırılmış. Yani şimdi e, onu da... Onu ben sana e, e, e, e, ne oldu? Hayır, geveliye durumuna düştüğümün farkındayım o yorgunluktan yoksa ne diyeceğimi çok iyi biliyorum şimdi, söyle o zaman e, milyon dolarlar konusunda biz özellikle e, ekonomi e, e... eğitiminde bir milyon dolar diye dersimiz vardı milyon dolar diye Hı -hı. mi? milyon dolarlar diye dersimiz vardı Hı -hı. milyon dolarların olunca yapabileceğin şeylerden biri milyon dolarlık hesap açmalar olmayınca açamıyorsun diye dersin ilk <gülüyor> günde söylemişti zaten o şeydi yani çok kolay derste. Herkes onu almaya çalışıyordu. Kimdi o dersleri veren hoca hatırlıyor musun? Hoca değildi o. Kantinden bir adam. <gülüyor> i̇şte o kantinciye. Kredit şimdi falan da sayılmıyordu ama çok güzel ders yani. Hadi ya. Ben çok başarılı olduğum derslerden bir. Valla Tom Cruise ve Katie Holmes çifti. iki yaşındaki kızları Suri için ee, dersler aldırıyormuş. Şimdiden başlamışlar özel derslere. Suriye yabancı dil. Yabancı dil İngilizce tipi bir şey herhalde. Herhalde. Yabancı dil, piyano, keman, bale ve spor dersleri için 1 milyon dolar harcamışlar bugüne kadar. Yani bugüne kadar. 2 yılda evet. Oo, biz bedavadan hallettik her şeyi. 1 milyon dolar şu anda benim cebimde olması lazım. İşte hesap öyle eşit demiyor. milyon dolar dersinde yazmamışlar mı? Söylemedi mi kimse size? İşte orada bir hatamız oldu. Henüz 2 yaşında olmasına rağmen çok yetenekli olduğu söylenirken herhalde dersi veren hocalar söylüyor. Çok yetenekli. <gülüyor> çok yetenekli. Yatarıma Bana bir devam. 500 bin dolar daha verirseniz bu yeteneği açığa çıkaracağım Tom Bey. Ama bir gerçekçi hoca da şey demiş. Küçük kızınız çok yetenekli tüm bunları sınıf ortamında da zaten öğrenebilir demiş. Acele etmeyin kasmayın demiş. Kasmayın demiş. Herhalde o da dersi dersi vermek için hoca seçimi sırasında kaybeden hocalardan biri. Acaba şey mi ya? Kıskanç. Yani ben bozuldum biraz. Niye bozuldun abi? Yani şimdi mesela biz Ali'ne bale eğitimi vermeyi düşünsek çevremizde bin tane e, bale eğitimi giren işte evet. Piyano eğitimi desen gene bulunur bir şekilde. Tamam. Yani bu Tom Cruise, Kate Holmes ikisi de Hollywood dünyasında bunların bir. Artist da yok mu? Bir dansçısı yok mu? Bir piyanist yok mu? Egeciğim hatır gönül işiyle o işler olmaz. Aa, olur mu canım yani bu çocuğa biz ne yapalım doğum günü geliyor Tom dediği zaman mesela bir Elton John. Hı. Ya çocuğa biraz piyano öğret Elton'um diyorsun. Çünkü no. bir hevesi var. Mesela kapı zile çalıyor çocuk merak ediyor müzik falan diyor diye abi işte o, o hatır gönül bir de Tom Cruise ve Katie Holmes'tan hatır gönül işle bir şey yaptırmaz zaten niye ya? yaptıramaz ki herkesin bir beklentisi olur ya Elton John'un bile bir beklentisi olur Tom Cruise'dan ben 5 kuruş para istemiyorum Tom Cruise'dan yeter ki adam olsun bana tamam bu açıklamayı ben nasıl fakslayabilir miyim? Dear Sir fakslayabilirsin, telex çekebilirsin çeşitli learn... yollar var ne dersin ama Onu I don't want anything just be a man diyeceğim çok güzel bir mesaj olur bence. Diyeceğim. Son kuruza en güzel cevap. <gülüyor> çok güzel. Valla ben Ali'ni gördüm işte de öyle ders falan almadı ama bale şovunu yaptı bana. Yaptı tabii canım. Yani, aslında çok acıklı bir durum var dünyada. Acıklı ne? da değil de komik bir durum var yani. Ne var? Geçen gün biz işte bu öylesine bir dinletinin çocuklar için hazırlanan Leyla Gençler sayesindeki versiyonuna gittik. Hı. Orada işte böyle interaktif oyun. Zaten çocuklar interaktiviteye hazır. Interaktif olmasa da interaktifleştirmiyorlar mı zaten çocuklar <SSSSR1> Öyle bir oyunu? şey de var zaten. Battı balık yan gider diye işte çocuklar sorular soruyorlar. Evet falan diye böyle cevaplar veriliyor. Hı. Çocuklar resim yapanlar, şarkı söyleyenler falan filan diye böyle bir şey sanatçı olmak isteyenler var mı diye şey yaptık. Sonra şu sanatçılık bildiğimiz hani sanat disiplinleri çocukların oyun diye yaptıkları şeyi... Bir takım insanlar meslek olarak yapıcı sanatçı oluyorlar. Aslında çok komik bir şey yani. Ne, ne yapıyor? İşte bu şey? çocuk ne yapıyor eğlenmek için? Şarkı söylüyor, dans ediyor, resim yapıyor falan. Ve yani oyun oynamasında böyle bir rollere bürünmesini, asker olmasını, kedi olmasını da Tiyatroyla özdeşleştirirsen temel sanat disiplinlerinin hepsi aslında çocuk oyunu. Bir heykel var herhalde dediğin şey uymayan. Onu da çamurdan, Onunla, kilden falan filan. Çamurdan, kilden ve kendi kabahatlerinden çocuklar zaten <gülüyor> bir şekilde yapıyorlar. Bütün sanatlar çocuk oyunlarının meslek haline gelmesi. Güzel bir şey aslında. Güzel bir şey. Biraz da küçük olmalarından kaynağı. Üstelik kayna. sanatçılar kakalarını, çişlerini söyleyebiliyorlar. En güzel özelliği de bu. Ben bir sanatçı da bunu ararım. <gülüyor> ya konsere çıktığında fazla say diye ilk şarkıda yüzü vurursa ay zor bir eser çalıyor galiba deyip de iki saniye sonra rahatlasa ön sıradakiler rahatsız olmaya başlar fıs fıs diye. Bir de yardım falan da etmezsin. Etemezsin canım. Kulüce fazla sayı. Ne, ne diyeceksin yani? Yani şöyle bir şey var. Şimdi hani biraz küçükler ya hem akrabalık ilişkilerinden dolayı hem de küçük olmalarından dolayı galiba biraz onların yaptığı sanat hem ciddiye alınmıyor hem de ama bir yandan da seviliyor. Hani o şarkı söylemek işte dans etmesi, bale yapması falan filan. Mesela şey vardı neydi o kızın adı? Sonra estetisyen oldu. Neydi kızın adı ya? Estetisyen mucizesi Masur oldu. Mansur Ark mı? Hayır. Küçük Ceylan. Ceylan mıydı kızın adı? Küçük Ceylan estetisyen oldu. Ya estetik mucizesi oldu da başlı yani, başına bir mucizeydi aslında o. <gülüyor> Kelin merhemi olsa değil miydi o? o... O laf değil Diyetisyen olsa bak anlarım onu. Parmak kız gibiydi yani. Estetisyen dediğim estetik Güzellik şey oldu ya. Onu. işte hayır... Estetikle oynanıyor üzerinde. He, tamam. Üç dört dosya değişti yüzünde benim bildiğim takip edebildiğim kadar. Telefonlar çödü. Biz gene bir şeylerdi bir, bir, bir şeyleri yanlış yaptı. söyledik galiba <gülüyor> herhalde. <gülüyor> günaydın efendim. Ah günaydın ben yanlış çevirdim özür dilerim. Ne aradınız sanıferendi? Kırk dört çift sıfır. Yanlış çevirdim. Evet, 30 30 ya. burası. Tamam özür Siz Nereden 44 anladınız? Kırk dört çift sıfır mı aradınız? Efendim. 44 dört çift sıfır mı aramıştınız? Evet. Bir saniye ben bir arkadaşımı vereyim. Bir şey soracağım biz daha günaydın derdemez nereden anladınız yanlış olduğunu? Çünkü otomatik bir telefon numarası karşımda canlı insan olmuyor. He, peki Canlıyız. çok teşekkürler. Üstelik ben. iki insan. Bu normal telefon konuşmalarına da benzemiyor değil mi? Yani iki insan var şu anda karşınızda. <gülüyor> o radyo otümi bu. Evet. evet. Çiyak Çok güzel. Günaydın. Ne Günaydın yapıyorsunuz? Günaydın efendim. Teşekkürler. <gülüyor> Merak ettik kimi aradınızı. Ee, Suçumuz ya, insan olmak anladığım kadarıyla. Telefonumu telesekretere mesajları okumak için çevirdiğim numara. Fakat heyhat. Kendi numaranızı mı çevirdiniz? Hayır. Biz 4404'ten sizi arayabileceğiz yani bundan sonra. Yani 4404 aslında. Kır... Hayır beni arayamayacaksınız. Orası otomatik sizin telefona telesekretere bırakılan mesajları dinleme yeri. Biz 4404 ararsak sizin mesajlarını <gülüyor> dinleyemiyoruz yani öyle mi? <gülüyor> Hayır. Benim... Kendimesi hay Allah ya <gülüyor> Biz de sırf onun için konuşuyoruz bir süredir sizinle Hayır hayır Boşuna oyalanmayın Ya ne yapıyorsunuz şu anda hangi konuyu tartışıyorsunuz Şu anda, şu anda yanlış çevrilen numaralarla başlayan anlıyorum. Garip ilişkiler Anlıyorum İşte sabah kahve içme öncesi yapılan olaylar bunlar Siz işe başladınız İsminiz ne hanımefendi <gülüyor> sizin ee, Suzan Suzan sizin dahili telefonunuz var siz öğretmen misiniz Öğretmenim Araştırma görevlisi mi öğretmenim ee, görevlisi Nerede? Hangi bölümde? Hazırlık. Hazırlık. Aa ne güzel. Biz evet. bir İngilizce konusu... Heh, İngilizce Tom, mi konuşayım? Tom Cruise'un çocuğuna İngilizce dersi için 1 milyon dolar vermişler. Bu, bu biraz pahalı değil mi ya? Daha 2 ee, yaşında çocuk için. Yani bilmiyorum hani mumi olmamak için herhalde zırh almak için gerekecek yeri, paranın büyük bir kısmı onun içindir. Ha, o zırhıyla mumiyle komple yani. Peki efendim. Çok Son teşekkür derece... ediyoruz. Tamam hoşçakalın. Kolay gelsin. E, açın Gönlünün. radyonuzu bari Suzan <gülüyor> Hanım. Açacağım açacağım. Allah Allah. Daha bir dakika Bismillah. Odama girdim <gülüyor> telefonumu ayarlıyordum. İşte telefonu ayarlamadan önce radyonuzu açacaksınız. <gülüyor> tamam oldu. Hadi görüşmek üzere. Aldı İyi e, günler iyi dersler. 44 çift sıfırda nasıl biz düştük bu arada ya? Keşke şey mesaj taktiği yapsaydık. biz bilseydik. Bilmiyoruz mı? ki. Bu seferde yayında Aha. çok donuk konuşuyorlar robot gibi derler. <gülüyor> Yani. Neyse yanlış bir şey söylememişiz. Söylememişiz. Yanlış <gülüyor> olan numaraymış. Şu dakikaya kadar dediğimiz her şey doğruymuş demek ki. Yani. İngiliz terörlü mücadele biriminin şefi var biliyorsun Bob Quick. Bob Quick mi? Bob Quick. Bilgisayar oyunu karakteri mi? Bob Quick ikinci level'da. <gülüyor> Çok önemli bir operasyon. Ee, terör operasyonunun dosyalarını. <gülüyor> <gülüyor> öyle operasyon mu olur ya? Bah, öyle Sanki yazıyor. bir tane terörist var dünya. Terör operasyonu. Anti terör operasyonu amanı sadece zevk terörü gizli anti terör operasyonunun ayrıntılarını gizli... <gülüyor> ya oktay bir isim koy şunu lütfen ya. ya bin tane operasyon ismi duyduk i̇şte karakartalde tavşende interse interse operasyonu işte en son keriz operasyonu vardı halo operasyonu silkeleme. işte şeyinde. o kadar çok bilmediğimiz isimde operasyon Atıyor olabilir ki operasyon. şimdi atacağız bir tanesi tutacak ondan sonra telefon gelecek yanlış söylüyorsunuz <gülüyor> bu da girdiniz diye İngiliz mi İngilizce. Black Hawk Operation Operation Black Hawk El Kayda saldırısından sonraki terör tehditleri ve olasılıkları üzerine olan dosyayla inerken tam dosyayı ters tuttuğu için bu dosyadaki her şey Bob Cook'in elinde fotoğraflarda görünmüş. Gizli operasyon dostları yanlışlıkla dosyalar fotoğrafçılara görününce de tabii fotoğrafçılar da şak şak şak şak şak hemen masanın altında fotoğrafları çekmek zorunda kalmışlar. Ve olanlar olmuş. Niye? Bence şu anda İngiltere korkunç bir tehdit... Like yüz yüze yani. Niye? Gerizekalıları koymuşlar terörle mücadelenin başına saldırın diye insanlar şey yapacaklar yani. ya Ya abi değiştirmişlerdir herhalde anti -terör Kaç operasyonu. Kaç yaşında bu adam? Bakmış i̇stifa efendim. etmiş zaten adam. Niye istifa etmemiş ya yani etmiş, şey istifa etmiş. etmiş onu anlamıyorum ki Burada yes. yes no tuşundan şey oldu yani hala insanlar görevlerine devam ediyor. Yes demişken no ya demişler demişken dinleniyorum falan diye ortalık ayağa kalktı. hiçbir şey olmuş. Yani Burada şunu mu dosyayı ben düz, dosyanın düzünü koyarken tersine koydu. Oradan da araya şey mi? Ben de yes mi no mu derken hop diye o şeyden çıktın demiş. Öyle yaparak görevini sürdürebilirdi. Bunlar İngiliz gizli servisi üstünde oynanan oyunlardır demiş. Hakikaten. Ya ya. Ben, ben mi bazı insanları bahaneleri açıklamaları ben mi öğreteceğim bu yaşımda ya? Sen beni zor duruma düşür ben sana açıklaması yapayım. Valla öyle ya. Ee, yani... Mesela işte. Peki Kayacan e, elindeki resmi evrakları terör e, gruplarına, terörist gruplara satarken ve karşılığında da kod mont alırken yakalandı diye. Efendim ben kod mont muhtacız ya. Biz kendimiz çıplak gezeriz gerekirse böyle şeyler lafınızı ettirir. Kod monta benimle kod montu ihtiyacım var. İstihbar edecek misin ne alakası var istifayla esas o teröristler istifa etsin de millet barış huzur görsün Fotoğrafı çekenler esas suçludur dava açacağım Fotoğrafı çekenler esas suçludur dava açacağım benim o halimde ne, çekmeye ne hakları var ve çarpı tutuyor ve fotomontaj foto en, en başta fotomontaj Komple komple Komple <gülüyor> Evet çok, ben çok hiç güzel sığındılar. Işte İngilizlerin kafa biraz hakikaten pratiğe oh, artık oh, yani. Oh gosh diip hemen kapatıyorlar mı konuyu? Kapatıyorlar. İngiliz gazeteleri de zaten belgeleri, fotoğrafları düşen belgeleri e, üzerini kapatarak yayınlamış. Ya Bak. ne yazacak orada zaten terörist sanki terörist olduğunu bilmiyor mu? Canatın Mackenzie uluslararası paralı asker. Ee, terörist, serbest terörist diye bir şey. Ama Orada sadece... listede adını görünce yaptım bombalamalar yüzünden peşime düşmüşler. Eyvah eyvah <gülüyor> mı diyecek yani. Artık bir dosyanın hangi sayfasıysa bu ne kadar önemli sayfasıysa hakikaten ne biçim Bob Quick'te ne biçim sayfayı tutmuş polislerin hangi tabancayı kullanacaklarını, hangi polislerin ya, operasyona katılacaklarını. Polisin hangi tabancayı tuttuğu şey mi? O polisler çok büyük tabanca almışlar. Bu sefer kesin vururlar. Operasyonun nerede olacağını, hangi polislerin bu operasyonu içinde olacağını falan. Öyle deme Ege. Büyük bilgi lazım. Sallaya da. sallaya mı gitmiş bu da adam da? Ne bileyim ben işte. O... Her şeyde dosyanın aynı köşesine mi yazmışlar? Böyle küçük küçük yazmış. Hani bunu büyütürler herhalde fotoğrafını çektikten sonra diyerek anladığım kadarıyla. Eli de böyle hiç kapatmıyor şeydi. Dosyayı da kapatmamış. Ee, hemen istifa etmiş. Ülke güvenliği ve çalışma arkadaşlarının canlı, canlarını tehlikeye attığım için özür diliyorum ve istifa ediyorum demiş. Neyse operasyon olmadan olmuş. Ama bundan sonra böyle şeyler olacaksa lütfen İngiliz hükümeti sizin aklınız ermiyor ama... ...bana güzel bir danışmanlık maaşı bağlayın, 5 bin sterlin ayda bütün hükümet e, fiyaskolarını örtbas edecek şekilde... Ben de Kibariye'nin annesiyle güzel bir ekibimiz var. Her türlü şeyde üste çıkıyoruz biz. Ne alakası var? Ne lafı vardı? Kibariye'nin annesi hayatta yaşıyor mu? Ya. O sevgi diniciler onu bir dün gece bir 3 saniye falan tartıştık Ege'yle Kibariye'nin annesi hayatta mı, aramızda mı yoksa maalesef mi? Onunla ilgili bir bilginiz varsa ama net bilgi. Çünkü ölünün arkasından canlı, canlının arkasından öldü diye konuşulmaz. Ayıp. Eminseniz eğer lütfen bizi bir arayın. Oktay Demirci ile Sosyal Bilgiler. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz ya Oktay Bey. Ya dur bir abi. dakika hemen, hemen bitiriyorsun. Hayır, hayır. Susuz'un adı ne oldu? Günaydın. Günaydın. ay Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 20 saat Panoros'un sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler İlerleyen dakikalarda davetiyeler Siz bekliyor demiştik İşte o dakikalar içindeyiz şimdi 16 Nisan Perşembe Performance Hold'a Cem Adrian konseri gerçekleşecek Bu konsere 2 kişilik davetimiz var O davetiyeler elinizde olabilir Yapmanız gereken de kolay Bu sabah Vampir filmlerini konuşacağız Gündemde Twilight var Genç kızların yeni sevgilileri vampirler olacak ama eskiden beri vampirler vardı piyasada. Onları bir konuşalım isterseniz sizde. Bu arada biz çok yakın zamanda bunu konuşmuş olabiliriz yine bu programda. Vampirleri mi? Hı -hı. Gerçekten mi? Şimdi düşündüm de. Hadi ya. Bu programda konuştuğumuz emin misin? Çünkü beş altı <gülüyor> alt, alt, alt, programımız, evet, programımız olduğu için. <gülüyor> Dur bakalım. Belli olur birazdan aynı dinleyiciler ararsın bizi. Telefonumuz 213.30. Bir soruyoruz bir hafta arayla. Gerçekten mi? Bir hafta olmasın, iki hafta olmasın olsun. Yok be konuşmadık be. Konuşmadık be. Abiciğim şunu ben söyleyeyim sana. Bir kere haksızlık ettin. Genç kızların yeni kahramanları falan dedi. Genç erkeklerin de kahramanları var. Muhakkak vardır da. Ne tip kahramanlar onlar merak et. Street i̇şte Twilight'te Alice vardı, bilmem nesi vardı falan filan. Doğru. Günaydın efendim. kiminle görüşüyoruz? Ne yapalım? Ben Banu. Banu Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu ediyoruz. anda? Şu anda yürüyorum Atatürk Bulvarı üzerinde. Spor olsun diye mi? Ee, biraz spor olsun diye. Bir, bir, de bir yere yetişmeye çalışıyorum. Ha, spor olsun diye bir yere yetişiyorsunuz. <gülüyor> Evden geç çıkıyorum spor olsun diye. Ondan sonra evet. hızlı hızlı yürü. Nereye yetişiyorsunuz <gülüyor> Banu Hanım? Servise. Servise. Evet. Peki efendim. Ee, şu an bu kulaklıklı şeylerle falan mı konuşuyorsunuz? Yok. Telefon kulağımda. Çok üzülüyor. Hayır, sesiniz Hayır. çok az geliyordu, ondan ondan bağlı. Sanki paltoyu çekmişsiniz Allah Allah. de atkının altından konuşuyormuşsunuz falan gibi geliyor. Evet, evet. Bir saniye öbür elim alayım bakayım. Bir saniye. Diğer elinizin özellikleri... Metal mi diğer eliniz? <gülüyor> <gülüyor> diğer eliniz daha güzelmiş. <gülüyor> Telefonda bir sıkıntım var da bazen öyle düzülmüyor bir şeyler hmm. yapıyor. Peki Siz bana da Duyuyor adım. musunuz? Şimdi çok güzel duyuyoruz. Tamam peki. Peki efendim. Şimdi yaptınız vampirle. Şey. Yaptık çok değil yaşında. mi? Evet. Hadi ya yaptık mı? Yapma evet, ya. Evet vallahi. Ay çok <gülüyor> ayıp oldu o zaman. şimdi. Neyse artık ne yapalım canım. Onun Teşekkür olur, ederiz sonra. bizi aradığınız bir <gülüyor> <diye gülüyor> <diye gülüyor> Mahcup etmediğiniz <gülüyor> için. <gülüyor> Bundan sonra e hani haftada bir yapacağız. Bir şeyim de söyleyeyim bari. Söyleyin buyurun. Uh, an interview with the vampire. Tabii doğru. Vampirle görüşmemizi öyle bir şey. Evet, evet, vampirle görüşme çok evet. teşekkür. Peki efendim. bir şey soracağım madem bir dakika ha. gitmeyin madem vampirli Bilmiyorum. filmler yaptık arayanlara birkaç sorumu soralım <gülüyor> bir anket çalışması olsun bugünkü bizim. Orada olsun. Bir vampirin. Sizi ısırmasını ama hafif ısırmasını öldüresiye değil <gülüyor> dönüştüresiye. dönüştüresiye ısırmasını ister misiniz? Yok, hiç istemem. istemezsiniz hiç, yok, hiç ama hiç yani mesela kim sizin hastası olduğunuz vampir? Yokmuş yok, canım bir hanımefendi insandan hoşlanıyorum filmlerde en hastası olduğunuz vampir yok mu? Yani böyle bir işte ne bileyim Gary Oldman mı ne bileyim işte o en son Twilight'deki çocukcağız mı falan öyle bir şey var onun geldiğini düşünün yani o diş yapısı hiç lazım gelmiyor bana. Ha. Siz evli misiniz Banu Hanım? Hayır bekarım. Bekarsınız. Yani evet. bir vampir gelse böyle böyle durumum iyi. <gülüyor> 300 yaşındayım ama göstermiyorum falan dese düşünmez <gülüyor> misiniz? Bir tek gece hayatım var <gülüyor> O kadar zor durumda değilim de Allah'tan sese. Peki efendim. Peki Çok Peki teşekkür teşekkürler Hanım. efendim. Tamam Görüşmek oldu. üzere. Sağ olun. Günler. Bu arada yani noktamız yok. <gülüyor> Yok çok acı, çok acı olacak ama bu konular da konuşulmuştu. Gerçekten mi? <gülüyor> vampir koca olur mu diye de konuşmuştuk. Biraz kendimizi tekrar etmeye başladık da bu kadar açıktan te tekrar edeceğimizi <gülüyor> düşünmemiştim. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba efendim, kimin görüşüyoruz? Ben Belma. Belma'nın bir öfke var sesiniz de sanki <gülüyor> ben hayır. vampir mağduruyum, bu, insanlar bu konuyla dalga geçiyor der gibisiniz. <gülüyor> Yok, geçen konuşmamızı sormuştunuz. Vampir bir eşimiz olsun ister misiniz diye. Hadi ya. Niye aynı o zaman konuşanlar bir daha arıyor? Bari belli etme yüzümüze Hakikaten diyor. yüzümüze vurmayın bari. Ya, evet. Öyle olmuştu. Hay Allah. Siz de onun için Bunu söylemek için mi aradınız? Yok hayır. Tekrar ha. söyleyeceğim söylediklerimi. <gülüyor> Kusura bakmayın. Bizim hatamız yüzünden siz de ikinci sefer söylemek zorunda kaldınız. Her ay her ay. Şey yani, diye... Hayır. Eleştiren de şey desin valla. Bize hiç suç bulmasın. Dinleyiciler de hep <gülüyor> kadınların tekrar etmeye başladı <gülüyor> Buyurun barmen. Ee, ben geçen de söylemiştim vampirle görüşme. Ama bir altıncı için artık çok. onu canım. <gülüyor> Blade bir tane daha söylemiştim ama onu şimdi hatırlamıyorum ismini. Blade. Blade. Hayır Blade. Bir, bir üçüncü daha vardı. Söylemiştiniz Ben unutuluyor işte. Tekrar tekrar söylemek <gülüyor> lazım diye yapıyoruz biz zaten bunu. Tekrar değil ettiriyorum. Peki de. efendim. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Sağ olun, i̇yi günler. O zaman şöyle değiştirelim madem onları nasıl da konuştum, değiştireceğiz hadi bakalım nasıl Vampirli filmleri bugün vampir olanlardan dinleyelim. Yani onların ekseninden nasıl görünüyor filmler. <gülüyor> Öyle yapalım Biraz Sonra rahatalım. telefon gelmedi deriz Nasıl fikir <gülüyor> Günaydın efendim Günaydın. Ben Şebnem. Şebnem Hanım, siz de daha önce bu konu hakkında konuştuk mu <gülüyor> Yok hayır Yok, Ben dinledim de katılamadığım için üzülüyordum O sırada işte hani çalışıyordum Yoğundum Ya bir kişi de ben dinlemedim duymadım yanlış hatırlıyorsunuz desin ya Yok ama <gülüyor> demek ki Yeni bir hizmet veriyoruz ya şaka maka Dinleyip de katılayamayanlar var İstek konu falan gibi çevirebiliriz o zaman şu noktadan itibaren. Bir daha iste konu oldu <gülüyor> Bence vampir konusu önemliymiş. Bak insanlar içlerinde bir şeyler kalmış. paylaşamamışlar. güzel <gülüyor> Siz sever misiniz vampir? Ben çok severim. Yani vampir, vampir ister misiniz? de çok severim. Erkek arkadaşınız var mı? Var. Ciddi misiniz? Evet. Ne kadar zamandır berabersiniz mesela? Ee, bir buçuk sene kadar. Bir buçuk sene. Şimdi gelse size şeyden böyle böyle. Ee, geçen hafta ben iş görüşmesine gitmiştim ya Hı. orada beni ısırttırdılar ben vampir oldum şimdi artık gündüzleri pek görüşemeyeceğiz ama geceler tamamen sana aitim hemen beni ısırdırım herhalde ısırtırırsınız sizi peki erkek arkadaşınız <gülüyor> vampir çift olalım diyorsunuz yani. kesinlikle yüzyıllar boyunca yaşayıp istediğimiz her şeyi öğrenip uygulayıp daha ne istersiniz yani ama mesela bir erkek arkadaşınız değil de başka bir vampir geldi sizi bir haftadır falan takip ediyormuş. Çünkü onlar biraz hızlı hareket ediyorlar ya bir hafta onun için yeterli diye düşünüyor. Şevlen dedi, ben dedi, seni dedi biraz ısırabilirim istersen ve böylece sonlu karar yaşarız. Bırak o şey insanı, bırak o insanı boşver ondan vazgeç dedi. Ne dersiniz? Cık cık cık cık. Olmaz öyle bir şey. Gider hemen onu da ısırsın. Çok güzel ya Şebnem onu hakikaten. Benim derdim vampirle beraber olmak değil vampir olmak diyorsun. Evet kesinlikle. O zaman sonsuza kadar sürecek bir ilişki problemi içerisine sokuyorsunuz kendinizi. Katil değilseniz eğer. Hmm. Yani ne öyle ne de oldu? bir ter terslik var. Yani ...artık orasından avantil olduktan sonra... ...bakarız ne olduğunu Doğru. ama... ...avantil de... olmak güzeldir. Ya. Yüzyıllar boyunca istediğin her şeyi öğrenebilmek... ...çünkü ben değişik şeyleri öğrenmeye bayan meraklıyım. Bir de ama yüzyıllar sürüyorum. boyunca genç kalmak... ...güzel şey yani. Aa, tabii, Yüzyıl tabii. boyunca pelte halinde yaşamak... Yani... Yakışıklı erkekler güzel bayanlar. 100 yaşından sonra <gülüyor> insan bedeni... ...bayağı zorlanmaya başlıyor. Tabii, tabii. O zorlanan <gülüyor> bedenle iki yıl ne yapıyor? <gülüyor> Hakikaten. Ben bir de şey düşündüm... ...sizin aklınıza geliyor mu? Her ay 100 dolar alsanız... <gülüyor> 100 yıl bir sıkıntı çekseniz de en azından bir noktadan sonra çok rahatlarsınız. Ya evet haklısınız. Öyle de düşünmek lazım vampirliği biraz. Ya zaten her şeyi öğrendikten sonra zengin olmak yanında şey gibi oluyor artık. Yan etki. Tabii canım zaten para nasıl para kazandıklarını da bilmiyoruz vampirlerin. İşte bilgi birikim, her konudan anlama. Biz Ege ile dışarıda konuşurken Ege şey dedi. Gece bir fabrikada var diye usulü çalışırım ben vampir olsam dedi. Mesela hani öyle bir hayal dünyası var ya. Olmazsın ki güçlüsün çünkü. Çok çok yazık olmaz mı ya? O kadar güç bilgi vesaire git gece. Şef demişsin. olurum, şef olurum, emekçi vampir. <gülüyor> <gülüyor> şef olurum, ben, kısım şefe olurum, şey, fabrikada. O da iyi. Peki Şebnem, çok teşekkürler. Ben film adı Ha doğru doğru. Birisi kendisinin oynadı Bram Stokers Dracula. Evet. Hastasıyız. Bayağı eski gerçi hani. <gülüyor> Diğeri de e, şey Queen of the Damned. Ah hmm, o neydi? Şimdi <gülüyor> o kadın Star's öldü Star's. sonra değil mi? Evet şey Aliyah. Aliyah. Peki efendim. Oo. Çok teşekkürler. Görüşmek o, üzere. İyi günler. İyi günler. Onu da erotik ve mönetik bir kapağı var. Kaç seferdir alacağım. Bu yaz. Bekar kalınca Herhalde alırım onu. Ben sana çok güzel erotik. istersen vampir dizisi getireyim. True Blood. True Blood'a baktım ben. Hiç orada şey yok. Erotik değil. Biraz daha ötesi. Televizyonda çok açık şey göstermiyorlar. Ya. Hmm, televizyon hiçbir yol falan ama görünmez. Görünüyor görünüyor. Günaydın efendim. Elindeki kırmızı feneri daha ağacına tut. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Madem tekrar, ediyoruz, ben tekrar <gülüyor> Yıldırım... Merhaba. Merhaba abi. Ne haber? Eyvallah. <gülüyor> siz, Niye siz ben olursa bu kadar olur ya. Gece vardiyasında şef olacak Bakar <gülüyor> mısın? Adamın hayal gücü öyle işte ya. Dışarıda bir ben yüzüne tükürdüm ama. Daha geniş vizyonun varsa söyle bilelim. Bak kısım şefi Bilgimi, birikimimi aktarıyor ne. Ya. ya aslında doğru karara girmişti Ege. Yani ekmek elden, su gölden yapış boyna. Oh. 35 yaşında emekli olacağım yok. 20 sene sonra. Kira yok yapış daha ters dön. Ya dediğin gibi 3-5'te de tape patlatsan hani kaptay bir vın uç. Bir de hani Güney de Cephe de... bir tabut aldın mı? <gülüyor> i̇şte o kadar ya. Güney yani Cephe şey, çünkü sıcapanı. Şey, hani olur. de sonuç itibariyle <gülüyor> 200 sene sonra şahane hayat kurarsın kendine. Hakikaten ufaktan ufaktan biriktireceksin. <gülüyor> Ama tabii gece var da şahane <gülüyor> olmak da şahane. Valla ya gece vardiyası dedi ya. Yıldırım sen ne olurdun vampir olsaydın? Ben vampir olsaydım eee... Ben <gülüyor> mantıklı olmam ya. <gülüyor> bir Gece vardiyası ol, diyecektim var geçsin. <gülüyor> hani çocuğun çocuğun Allah gecinden versin. Anan baban her bir kez ölecek. Dışarılacaksın haşo. O şahane yapıştım boyna diye Gencim ben loy loy loy olmaz. Ama bayramda sen annenin babanın eline öperek harpti ısıracaksın orada. Ne ha, yapıyorsun gibi, falan derken? gerek yok. Ramazan bayramında kurbahele kurban bayramı düşünsene. <gülüyor> hani bir de adetdir öyle bir feodal yapımız da var. Tüm silahlıyı ısırdım kan ortamda. Ya Doğru. mesela o tür kötü şeyler yaşandı oldu sen ölecek misin tam sen işte öyle diye seni bir iyi kabli vampir ısırmış. Sen yok, de vampir yok. olmuşsun. Senin Allah. isteğin dışında oluyor yani. Allah sıralı ölüm versin. <gülüyor> <bir> sıra <var. gülüyor> Tabii canım Yozgat'lıyız biz. Güreş bilirim ben. Nereye ısırıyor öyle? İyi güzel Peki. güzel. Çok, Çok teşekkür oldu. Amin diyelim bari. Vampir Abi. açılımı. Yıldırım'dan vampir açılımı. Çok teşekkürler <gülüyor> Yıldırım. Görüşmek üzere. Rica var diye şefi kardeşim. <gülüyor> Mesleğimle <gülüyor> daha geçilmesinden evet. az etmiyorum. Sokak Ö sokak dolaşıp genç kızları mı ısileyim insanı bunda sürüklüyorlar ya ha, ne Doğru usumla çalışayım diyorum orada Kimseyi Ö ısırmadan Ötekini de söyleyeyim mi <gülüyor> İyice Yıldırım bir telefon daha açsın sana Söyle, söyle, öteki, öteki kim... söylediğin hedefi de söyleyeyim mi? Söyle. Hafriyatçı olacağım dedi. <gülüyor> Çünkü gece çalışıyor hafriyatçılar dedi. Ya gece vardiyasında bir fabrikada çalışacağım ya da hafriyatçı olacağım. Ya eşek gibi. <gülüyor> eşek gibi çalışıyorum. Kont değilim, bilmem ne değilim. Emekçi vampir işte. Babamız kont olsa biz de Dracula diye dolaşırız ortada. Ne yapalım? Doğru. Allah Allah sen doktan yani. Bir an, bir an kendini sapıtıyorsun Günaydın efendim. Merhaba. Kendini sapıtmak <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? Ayşegül ben. Ayşegül Hanım hoş geldiniz Hoş bulduk Deviliyor Aa Ayşegül <gülüyor> Efendim Oktay Kız ne haber <gülüyor> İyidir senden ne haber İyiyim ben de biz biraz uykusuzluklu var da bizde Tamam canınız sağ olsun Ya ben e, konuyla ilgili şöyle hatırlatma yapacağım Yani Oktay'ın ayıbıdır diye Oktay'ın ayıplarını Sadece benim, filmlerden bahsedilmesin 1, 2, derim ben Vampirlerle ilgili dizilerden de bahsedelim ha, dizi. E Turu bahsettik işte Erotik ötesi dizi diye Aa şey bahsetsiniz ama Ceren bilmemiş. Dur, Trublattan bahsettik canım. Hatta Ege'ye getireceğim ben onu. Açık sahneler yok diye iddia ediyor benim. Ben ilk, ilk bölümünü seyrettim hiç sevmedim. Ne ısrarla getiriyorsun? Belki biz direktif katsayıyla yetişizdir ama <gülüyor> ben tavsiye ediyorum gerçekten çok e, e, vizyon değiştirici bir dizi kendisi. Aha, evet. O yüzden e... özellikle karanlıkta izlenince <gülüyor> Rah rahat izleyebiliyorsunuz. Tamam çünkü. ben ben Trouble'dan bahsettiğinizi duymadım. Olur bye. da gözden kaçarsa diye. O zaman televizyon dizisi olarak Buffy the Vampire Slayer de var. Angel de var, Angel'da Angel'da yani ilk var. Ağrımız zaten. Peki çok teşekkür ediyoruz gerçekten efendim görüşmek üzere. Öpüyoruz sizi. Bay bay. İlk Bu kısa defa da bir iş bulmak lazım. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> defa bir yıkım aradı yayını. Hakikaten ha, ilk defa. Kim aradı ya bugüne kadar hiç Seni annen da. aramıştı abi. Annem aradı bir de hastalardan sonra aramıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada geçen gün ben bir şey buldum sevgili dinleyiciler. Aklınızda olsun yarın öbür gün denk gelir. Şu ünlülerle fotoğraf çektiriyoruz ya rastladığımız zaman hatıra olsun diye. He. Orada ünlüye kol atarak fotoğraf çektirmeyin de bir şey anlatmaya çalışırken sanki Gerçekten arkadaşmışsınız da orada bir şey çekilmiş gibi olur, daha havalı olur, albümünüzde daha şık durur. Bugün var ya sende bir fikir patlaması var ha. ha gerek bamperler, gerek foto ünlülerle fotoğraf çektirme diyalogları, enstantaneleri, bravo. Günaydın efendim. Alo. Merhaba beyefendi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Onur. Onur Bey hoş geldiniz. Hoşçakalın. Neredesiniz şu anda? Ee, şu an evdeyim, birazdan okula gideceğim. Niye öyle kesik kesik konuşuyorsun Onur? Heyecandan. Heyecandan. Ama Aman ne heyecan ya? Zaten daha önce yaptığımız konuyu konuşuyoruz yani. <gülüyor> evet, yaptınız bunu daha önce. Ha, ha, zaman üstümüze, üstümüze gel heyecanını da yenersin bak. Podcast'te dinlemiştim daha önce. ben ha, zaten. Podcast'ta. O sen tekrar tekrar senin üçüncü baskı bile olabilir. Evet, olabilir. Peki efendim, dinliyoruz sizi. Buyurun. <gülüyor> Underworld diyeceğim ben. Underworld. Yani hatta üç tane film oldu. En sondakini seyretti mi üçüncüsünü? Güzelmedim de arkadaşım dün dedi güzel olmamış falan dedi. Hadi ya ikincisi güzel mi? İkincisi daha kötü, birincisi en iyisi sanırım. Şimdi, şimdi ikincide gene aynı kız var mı? O güzelce mi bir kız çünkü? Üçün... İkincisinde biraz daha aksiyon var. Üçüncüsünde daha çok aşka sarmışlar diyorlar. Ha, üçüncüsünde şey yok değil mi esas kız? Kate Beckinsale miydi? Neydi? Kimdi o? Yok sanırım o. O yok değil mi? İlk gillerin yükselişi diyorlar. Hmm. Peki efendim çok teşekkürler. Oldu görüşürüz. İyi dersler İyi size okulda. E ne yapalım? Biraz reklam bilinsek yok. 3 film, ki... film birden söylüyor adam. 3 film birden. Yapma, yapma. <gülüyor> Onur'un adı hiç anılmaması gereken bir şekilde anılacak. 3 film birden Onur olarak kaydedelim listemizde. <gülüyor> Reklamlardan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kevin Tyler taksi yapıyorum sana aynısını yapıyorum. Yap bakınca. Ya. Ya, ya. Tamam yeter yapma. Günaydın efendim. Günaydın ben. Yapayım mı size yapmayayım? Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim efendim kibarlığınızdan dolayı. Kendinizi de bırakıyorum. Ee, ben de sizi. <gülüyor> <gülüyor> ben de sizi kendinize bırakıyorum o yüzden yapmıyorum. Kimle görüşüyoruz efendim? Ceren ben. Efendim? Ceren. Ceren hanım hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Çetin'e mesleğim. Çetin'e mesleğin? Çünkü çalışıyorum. Ne işte hmm. uğraşıyorsunuz Çetin Amecim? Hiç miyim aramıyorum. Geçenlerle yine aramıştım. Ve hem hmm. konuştuğumuz konu aynı konuştuğumuz. <gülüyor> bir şey mi demek istiyorsunuz bize? Efendim? Bir şey mi demek istiyorsunuz? Hep birlikte toplandığınız tüm dinleyiciler olarak. Artık kasmayın mı demek istiyorsunuz? Yok olur mu öyle işte. Ben sizin sapınız oldum. O yüzden her gün edeceğim bundan sonra. Peki efendim. Ee, <gülüyor> teşekkürler. Ee, evet. İtiraflarda bir yere kadar. <gülüyor> vampir misiniz? <gülüyor> Siz vampir misiniz? Evet. <gülüyor> Ama niyetim var. <gülüyor> Olmak ister misiniz gerçekten? Ya bilmiyorum. Bence ölümsüz olmamalı da bir 300-400 yıl falan olmalı ömrülere. En son olmalı. ricacı olursunuz birinden. Kafanızı keser, bir şeyler yapar. Kalbinizi bir şeyler falan filan. 300 yıl sonra şey yaparsınız işte. Evet o, o zaman olayım. Tamam. Yani ölümsüzlükte de şimdi... <gülüyor> Hiçbir zarar göremiyorum ya. ya Bana bir tane şu zararı var desin Anne, ben inanacağım yakınlarınız ölecek hepsini göreceksiniz Artık gece fabrikada falan çalışsanız Ve sonsuza kadar fabrikaya git geceleri Sabah olunca kısım evine Kısım şefi diyorum sabah. Ceren Hanım Kısım şefi olacağım ya <gülüyor> <gülüyor> Yükseleceğim yavaş yavaş <gülüyor> Ben de hemen yani ilk günden kısım şefi demiyorum ama Zaman içinde orada kısım şefi olacağım Zaten aslında şöyle bir şanssızlığın da var Fabrika fabrika dolaşman lazım evet, <gülüyor> Çünkü genç görünüyorsun bak. Göze batacaksın Her seferinde de seni tecrübesiz görecekler Tabii canım emeklilik falan öyle hayal Sen emekli olmak için 15 sene daha çalışayım diyorsan hayal yani 20 Niye sene var? şeker fabrikasında çalışacağım Ondan sonra oradan gideceğim Kiremit fabrikasına şey diyecek Sen 20 sene çalışmış olamazsın Bizi Belgede tahrifat atlayacaklar. Isırmamak için zor tutuyorsun Yüzün bilmem neyin falan da genç sen nasıl 60 yaşına geldin falan filan diye kabul edebilir? Dert ya tamamen dert bu varlıkları. De şey yani yakınlarını yani. falan kaybediyorsun da hadi üzül 100 yıl üzül ya <gülüyor> <gülüyor> 101 birinci yılda gene resetleyip başlarsın baştan. <gülüyor> Buyurun efendim hemen alın cevabınızı. 30 gün gece diye düşüm. Diye ne? 30 gün? Gün gece. Cesaretin. Dünyanın en çirkin filmlerinden bir tanesi. Hmm. Ha, 30 Days of Night miydi? E, evet evet. Ben onu hep duydum da Çok da havalı geldi. Kötü mü film? Yok. ya yani Klasik kasabadaki ani ölümler sonucu kasabaya vampir basması. Onun yerine doktor gelse... <gülüyor> <gülüyor> ...kasabadaki ani ölümler. Küreç girmeyen kasabaya vampir girer diye bir laf var. Ne kadar güzel. Çok <gülüyor> teşekkür Öyle. ederiz efendim. Görüşmek bir üzere. Bir dakika. bize benim bir iç arkadaşım var. Onun da canlı yayın fabrişi olduğu için ben söylüyorum. Tamam. Ee, I Am Legend diye bir film varmış. Ama onlar vampir değil. Onlar Ama grip adam... virüsünün... E, ...kanser aşısı için dönüştürülmüş halinden zombiye dönen bir garip adam var. Niye fobin var diye bir şey uydurduğunu anladınız değil mi? Size yanlış yanlış cevaplar veriyor. Siz mahcup oluyorsunuz. İsmini söyleyeyim bari en azından o var. Gonca ya Gonca. Gonca. Gamze. Gamze mi Gonca mı? Gonca. Gonca yanlış cevap verdi. Çiziyoruz. Çiz. <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Şeyimler. Soyut yayıncılık anlayışı. Soyut yayıncılık <gülüyor> hem de ne soyut. Kafamızdan geçen şeylere gülerek sizin de buna gülmenizi bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Kafamızdan geçen şeylerdi de 5 yıl önce silik silikanaları. Günaydın efendim. <gülüyor> Alur. <gülüyor> Fahir olayım mı bak? <gülüyor> <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? yok kimseyle görüşemiyoruz kapat. görüşüyoruz canım telefonu açık Alo? Ha, Aha. hanımefendi niye sizle görüştüğünüzde inanmıyorsunuz hayır çünkü trafikteyim o yüzden böyle çok şey bir zaman trafik mi <gülüyor> biz mi trafik mi biz mi Trafikteyim. Trafik mi siz mi? Şu an trafik. <gülüyor> Peki efendim. Soru halinde o zaman müsaade olun. Yok olur. yok. Şimdi iyi ya. Şimdi biz. Şimdi Sonra sizsiniz. Sonra siz yine karşıya gelince gene trafik. Bu ilişkide şeklinde? belirleyici olan taraf trafik. Biz bunu kaldıramayız. <gülüyor> ha hani, Kimsiniz Zinan'dan efendim? Sizin olan muhabbet de belirleyici olacak birazdan. Kimsiniz hanımefendisiniz? Zeynep. ismim Zeynep Burcu. Zeynep Hanım. Evet. Peki Zeynep Hanım nereye gidiyorsunuz şu anda? Bu yoğun trafikte. Arabayla. <gülüyor> Tamam arabanız var anladık. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kızılay'dayız şu an. Sakın gelmeyin trafik çok kötü. Banu Hanım var Atatürk bulvarında yürüyordu. Bir alın onu isterseniz. Servise binmiştir o Geçtik biz geçtik. Ha, geçtiniz mi? Siz geçtik. nereye gidiyorsunuz Kızılay'dan geçerek? İzmir Caddesi'ne geçeceğiz işe mümkünse. Daha doğrusu arkadaşım işe gidecek benim bende okula mümkünse. Siz ne yapıyorsunuz dönerci misiniz İzmir Caddesi'de? Dönerci. <gülüyor> evet dükkanı açacaktı arkadaş. Oho bu saate... Hep işte bak böyle bu saatte gidiyor dönerciler e, ondan sonra programdan trafik, çıkıp döner trafik. yemek istiyoruz yok. Biz göndeririz siz adresi verin. Tamam o zaman S ne işe biz ona kadar. göre adres vereceğiz. Ne, ne, ne işe işte. İzmir Caddesi'nde hanımefendi? Sen görmedin mi Hürriyet Ankara'da çıktı. İzmir Caddesi'nin bayan dönercileri. Ha. Evet evet. <gülüyor> çıktım ben Hürriyet'te de çıktım. Hürriyet Ankara'da çıktım hatta. Şimdi İstanbul'a falan şube edeceğiz onları düşünüyoruz. Hürriyet İstanbul'da mı çıkacaksınız? Hayır Hürriyet İstanbul'da da çıkacağız inşallah. Peki hayırlı Çöz olsun. Çöp tecrü falan derken genişleteceğiz. Siz için. nerede okuyorsunuz Zeynep Hanım? Ankara Hukuk. Gündüz Hukuk gece döner mi? <gülüyor> Artık gündüz hukuk gece vampir. Konuya dönüyorum bakın. Bir şey <gülüyor> soracağım ben çok önemli bir şey takıldı kafama. Buyurun. Şimdi arkadaşınız sizi bırakıyor ya. Evet. E arkadaşınız bırakıyorsa trafik konusunda siz yan tarafta oturan kişi olarak niye dertleniyorsunuz? Ben çünkü e, yan taraftaki dolmuşlara bak bakış atarak trafiği açmaya çalışıyorum. Ha, siz evet. Çapkın bakışlar atarak mı? Artık yapıyorsun? çapkın falan filan inşallah vampir olunca dişlerimi göstereceğim o zaman trafik açılacak. Çok güzel bir laf buldum ben sizin mesleğinize uygun. Konuyu bağlarım. Keser döner, sap döner, evet, keser dün, döner. Gün gelir hesap döner. Hem hukukçu kimliğiniz var. Evet. Hem de dönerci kimliğiniz var. Evet. Bu arada hem <gülüyor> de vampir Bence vampir olursanız yine bence yine de Türkiye'de dolmuşlara bakarak e, dişlerinizi göstermeyin. <gülüyor> ne olur ne olmaz trafik Açılır Ay, diye. Sopayı yerim değil mi? Umarsınız <gülüyor> takozla inerler kafaya vuracağını yo. göğse çakar yani. Yo, yo. Peki Teşekkür cevap alalım. Ki... Hadi bağlayalım o zaman. Cevap e, veriyorum. <gülüyor> Filmiş mi söylüyorum ben ama söylendi mi bilmiyorum. Olsun. Vampirle görüşme. Vampirle görüşme. Tabii, evet çok yani eğer söylenmediyse nasıl unutuldu bilmiyorum. Pitt, söylendi gibi. Zeynep Hanım. Hadi, sö <gülüyor> demeyelim dedik ama söylendi. Neyse artık canım bir... sağ sağolsun. Hayır siz böyle çok... İlk şey... söylenen oldu. İlk ya. söylenendi evet. Peki İlk söylenen bir de biz sonradan açtık kanalı ondan i̇şte demek ki. Kızılay yöresinden vampirle görüşme cevaplarını alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim e çok şey teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Size iyi, iyi yolculuklar. Sağ olun. Geçen sefer de söylenmeyen bir film vardı bak hala söylenmiyor. Bence en güzel vampir filmlerinden biridir. Twilight'ın falan da öncüsüdür. Hıhı. Hmm yani Twilight, e söylendi işte Bram Stoker's ile alakası yok. Bram Stoker's sıkıcı bir Dracula hikayesi. Sensiz sıkıcı. Sen şu gözlükler ne mi gözlükleri ne çıkar? Dracula'nın gözlükleri hatırlamıyor musun? Mor, mor gözlük, kafede melo şapkayla dolayısıyla. Korkar mısın öyle adamdan? Günaydın. O senin dediğin amacına ulaşmak için kılıç değdi. Çok özür dileriz <gülüyor> hanımefendi. Biz bir kendi aramızda estetisyen bir tartışmaya girdik. Kimle görüşürüz? Ben Öykü. hoş geldiniz. Hoş buldum peki efendim. Ee, sizden bir cevap alalım mı? Missing Children vardı. Hatırlar mısınız? Neydi? Neyi? Missing Children. Kayıp çocuklar. Tüm vampirlerdi. Biraz vampir, biraz böyle anarşist gibi bir, bir, bir, bir şey, gençlik çatışması falan vardı. Muhteşem de bir filmdi. Müzikleri tümden rock ve heavy metal gruplarının parçalarından oluşuyordu falan. E i̇şte Aa, ben tamam bilmiyorum. benim dediğim filmi söylüyorsunuz ama ismini yanlış söylüyorsunuz. Hayır. Hadi bir daha düşünün. Doğru. Yani aynı şeyi... Children. Hayır tam. Yani Türkçe'ye çevirseniz, Missing Children'ın da doğrusu Ama İngilizcesi farklı hmm. O anlama gelen başka bir İngilizce ismi var Hadi düşünün Google'layım hmm. mı? Kiefer Sutherland'ın oynadığı filmi diyorsunuz değil mi? Aa, evet evet evet devam. Tamam Aha. Gençler falan filan evet. böyle Güzel kızlar var Oğlan bir kız seviyor kız evet, vampir evet, çıkıyor evet, falan evet, evet. E, Hadi bulun ismini Missing Children işte Google da böyle diyor ...olur hocam Google sizi kandırıyor... ...vallahi kandırmıyor öyle yani diyor işte... ...bir mi? de Lost Boys diye bakın isterseniz... Aa, ...oraya... ...evet... <gülüyor> <gülüyor> ...ne oldu siz Missing Children diye niye, neyi buldunuz peki... ...bir dakika Missing Children diye yine bir şey var... ...çocuk kaçıran bir vampirlerden bahsediyor... ...Allah Allah bir saniye... ...Lost Boys diye bakıyorum bak Ne çıktı ya, orada? Evet, Kiefer Satırland evet, çıktı değil mi? İşte evet. çok güzel film. Çok teşekkür ederim. ederim. Efendim, görüşmek Görüşürüz, üzere. Görüşürüz baba. İkisini de sayıyoruz o zaman Ülkü'den gelen cevap. Çünkü ötekinde de vampir varmış. <gülüyor> Vampirler çocuk mu ne o? Kimin filmiydi o ya? Hangi? Missing Children mı? Hayır böyle devenin üstünde çocuk vardı da kartal kapıyordu çocuğu. Şeyin işte e, Akbaba kaçırıyordu kartal mı? Bir şey ha, hangi filmdi o? Fatma gireyim Fatma gireyim Şey ana bir şey ana. Ee, onu, ben, onu ben bir gazetelerden bir araştırayım. İnternet imkanım yok. Gazetelerden bir bakayım ben. <gülüyor> Umarım bugünün gazetelerinde vardır. <gülüyor> Günaydın efendim. Ee, merhaba ben tekrar Heh, Şebnem. Şebnem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bahsetmediğiniz bir yönü olduğunu fark ettim bu filmlerin. Buyurun. Anime kategorisi. Anime kategorisi. <gülüyor> hmm. Doğru. Benim e, melon şapka mor gözlükler falan deyince bilemem bilir misiniz Vampire Hunter D diye güzel bir Filmi de vardı hiç duydunuz mu bilmiyorum. Evet hiç duydum ben de izlemedim hiç güzel mi? Güzel güzel gerçekten güzel. Bir tane de MTV'nin vakt zamanla yayınladığı bir şey vardı seri anime, Hersync. Hers ah Van Hersync'in hikayeleri mi? Hı, Hı Meşhur vampir avcısı Van Hersync. Tam bilmiyorsunuz evet. galiba. Kendisi de okuma. vampir ama. Kendisi de vampirmişti. E, yani öyle diyenler var. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Güzel. Bu vampirler ısırıyor falan diye mi acaba bütün vampir filmlerinde tatlı erotizm var? Mesela şeyde öyle bir şey yok. Zombi tuttuğu yerden koparıyor, yırtıyor falan da... Abi boyundan, boyundan öpme var falan. ya, boyundan öpme ben zaten öpim. erotizm bir şey. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Alper. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce hatırlıyorum benzer bir konu vardı. Şimdi ben aynı cevabı <gülüyor> vermiştim. Evet. Ben yine aynı cevabı vermek En istiyorsun. büyük hakkınız Alper Bey. Yani <gülüyor> normalde olsa kabul etmeyiz ama garip bir gün yaşadığımız için var. en büyük hakkınız buyurun. Ama ne tutarlı adammış diyecekler bu arada. <gülüyor> Doğrudur. Coin of the diyorum. Peki efendim çok Ve teşekkürler. Jake Aliahım filmini bir kez daha kaydetmiştiniz. Bak sefer Geçen sefer sormuştunuz. Çünkü sizden değil. 15 dakika önce bir dinleyicimiz <gülüyor> ben aynı <gülüyor> şekilde söyledim. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Yoksa ben değiştireyim. Ben o zaman başka bir şey Değiştirin. söyleyeyim. var mı? Underworld diyorum da. O da söylendi. Yapma Alper geçen sefer ne güzeldi. Vallahi çatkiye kapatmıştın biraz. telefonu şimdi cevapları beğenmiyoruz bak bizde evet. de şey varmış demek ki. Ya, üzgünüm ya olsun evet. canım iki filmle katıldın Alper teşekkür ederiz ben teşekkür Alper ederim. bence en büyük hata ne oldu biliyor musun nedir zirvede bırakmadın evet ya hiç, evet doğru <gülüyor> zirvede <gülüyor> bırakabilirim yapmam <gülüyor> lazım peki efendim çok teşekkürler yani görüşürüz teşekkür zirvede bırak bak çok zordur Ege zirvede bırakanlar e Dincede de... bırakanlar de bana şey gibi geliyor. Dağı çıktı şurada bir rahat rahat bırakalım kimse görmesin. Dağ dediğin de öyle lalettan değil, Everest falan geliyor. adamın ki. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben dün sabahki programda şey pasu <gülüyor> Yapmayın bunu bize. Niye yapıyorsunuz ya? <gülüyor> niye aramayım mı? Ya hayır yeni yeni dinleyiciler arıyormuş gibi hissetmek <gülüyor> istiyoruz belki biz. Ya Aslında Hayır, yeni sizi, yeni sizi... sayılmam uzun zamandır dinliyorum ama canlı yayına artık herhalde iki ya da üç sefer bağlanmış. E artık lazım. Dahi. Uzun süre dinlediğinize göre artık bekliyorduk sizi Emrah Bey. Evet. Buyurun alalım hemen cevabınıza Ufağı Emrah Bey. Ben söyleyeceğim ama son dört görüşmeyi ya da beş görüşmeyi dinledim. Gün batımından şafağa söylendi mi bilmiyorum Gün ama. Gün batımından şafağa söylenir mi hiç? Sizi bekledim efendim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim kolay gelsin. Bak Latin danslarına meraklı ya. Latin Amerikan. Yönetmeni filmini söylüyor. Tutar da Kimdi bunun yönetmeni? Rodriguez, Rodriguez. Hadi ya o mu? Tabi. bu Tarantino'nun kanka'dır bunlar. Bunlar Tarantino ile bir kasa bir al alırlar Lakers'ın maçında lak, lak. <gülüyor> Her çalış ama bunların fixtir ya. Bunlar işte orada televizyon karşısında seyrediyor. Jack Nickerson gidiyor, binler seyediyor. Daraladığım i̇şte i̇şte fark bu. Bunların fixtir ya. Ege bir saçlı bak. <gülüyor> Hafta sonu yapacağın işleri söylüyorum sana. 1- Saçlarını kestir. Tamam. 2- Su gözlüklerini bir çıkart. Hafta sonunu takabilirsin. Ama hafta sonu bittiğinde tamam. çıkarmış. 3- Bıyıklarını bir kestir. Ben şu anda e, webcam'e bakıyorum. Dinleyicilerimiz arasında da bir şey yapacağız. E, forum yapalım. Bu tipin çok güzel kalsın diyenler... Ben şu anda webcam'e bakıyorum. 2 dakikaya herhalde şey olur. Yalnız dakika. o kulaklığı çıkararak tipini göster ha, de... Işte ha. Gerçek saçlarımla... Sevgili Nizar, Webkeme sizler için bakıyorum. <gülüyor> Bugün webcam'e sizler için bakıyorum. Radyo.com.tr'ye girebilirsiniz orada bir bakın. Daha güzel bir tip olabilir diyorsanız Photoshop'la oynayarak onu da uygulayıp gönderin ve bir karara varalım. Cem Adrian'ın 16 Nisan'daki konserine davetiye veriyorduk. Telefonumuz 210-30-30 demiştik. Ama bakalım şimdi telefon ol, olacak vaktimiz kalmamış. <gülüyor> o zaman <gülüyor> e, bugün bizi en az iki kere arayan Şebnem'e verelim. Çünkü daha önce de aradı bu konuda. Bayağı bir emeği var. Hakikaten <gülüyor> Şebnem'e verelim Cem Edric'in davetiyosuna. Tebrik ediyoruz Şebnem Hanım sizi. iyi eğlenceler diliyoruz konserde. Neşeli'de bir şarkıyla bitirelim artık. Vampir, van, vampir şarkısı var mı aklında? Vampir Aa, şarkısı... Keşke vampir şarkısı Good Will Hunting... <gülüyor> Dur bakayım ya. Ne? Men Eater var. Vampire. Ama o da yani şey. Ay men Eater adamı komple yiyor. Öyle bize somra olsun. 3 tane vampir varmış biliyor musun sen o bilmezsin. Bir Evet 3 vampir varmış. Olmuş. Bir tanesi kanı içiyormuş. Hı -hı. Ee, bir tanesi tür neydi ya? Bir tanesi kanı yutarak içiyormuş. Ha. Bir tanesi Yalayarak içiyormuş, bir tanesi de somurarak içiyormuş. Bunlardan hangisi eee baş vampirmiş? Baş vampir. Hmm. Hangisi? Başında tacı olan. Bravo. Bravo, tebrik ederim. Bu arada stüdyo yönetmenimizden bir not geldi. Ot Sanat Festivali varmış. <gülüyor> İyi oldu ya bunu söyledin. Biliyoruz abi. Ha ne varmış Ot Sanat Festivali'nde? Onu da verelim. Ha ona mı davetiye verelim? Kimmiş? E, A Emrah Alıcı'nın 23 Nisan'daki konseri için de davetimiz var. Rakçı var mı dinleyicilerimiz arasında? 23 N onu da pazartesi verelim madem. Tamam, işte tam vampir şarkısı buldum ama hiç hayatımda dinlemedim Hı? bunu. Ne This... zaman? O konser ne zaman? stüdyo Yönetmenim. Ne zaman? O konser? 23 Nisan'da Emrah Alıcı. 23 konseri. Nisan'da. Hı -hı. Tamam, onu pazartesi verelim. Bugün Cemet'i dinlemiş olduk. Tamam bu zaman. Tam vampir bize. şarkısı buldum. Ne buldun? Dixie Dregs diye bir grup harika ya çok iyi. Bloodsucking lichs gerçi vampir diye sülükmüş ama hmm. olsun o da yani bir çeşit vampir. Aa lütfen bak vampir vampirleri kırıyorsun. Derdimiz kan emmekse işte sana en güzel kan emici. Sevgili dinleyiciler Pazartesi sabah yine 7 ile 11 arasında sabahlar buluşacağız. Yarın da 8 ile 11 arasında tekrar bölümlerimizde karşınızdayız. Zaten bugün de tekrar bölümdü. <gülüyor> <gülüyor> pazartesi de gene bir tekrar bölüm yapacağız. Hadi bakalım. Günah Ayıdın günay ayı ayıdın dün ay ayı ayıdın